Boş, yaşam için teknoloji. 2019'un son programından merhaba. Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine 2018 yılında giden tarım ürünlerinden uygun bulunmayan 318 parti üründen 113'ünün geri gönderilme gerekçesinde pestisitler, yani tarım zehirleri var. Avrupa Birliği Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistem kayıtları yasaklı pestisitlerin Türkiye'de kullanımına devam edildiğini kanıtlıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ithal ettikleri gıda ürünlerini iç piyasaya sürmeden önce çeşitli kontrollere tabi tutuyor. Halkı korumak amacıyla yapılan bu kontrollerde insan sağlığı için zararlı olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risk unsurlarının gıdalarda bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Türkiye'deki gıdalarda pestisit kalıntılarını belirlemeye yönelik çalışmalara ve pestisit kalıntısı yüzünden ülkemize geri gönderilen ürünlerin akıbetine dair soruları Akla getiriyor bu durum. Türkiye'de satılan yeşil biber, nar, limon ve asma yaprağı sağlığa zararlı pestisit kalıntıları içeriyor mu? Avrupa Birliği'nin geri çevirdiği ürünler iç piyasaya sunuluyor mu? Bu ürünlere ne oluyor? Tarım ve Orman Bakanlığı bu konularda herhangi bir bilgilendirme yapmadığı gibi bu soruların yanıtlarını da bilmiyoruz. Bakanlığın internet sitesinde konuyla ilgili bir bilgi yok. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda da söz konusu soruların yanıtları bulunmuyor. İhracattan geri dönen ürünler iç piyasaya sunulmadan önce kontrollerden geçirilmek zorunda. Bu kontrolleri yapmaksa Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda. Ancak bakanlığın yaptığı kontrollerde ihracatçı firmadan ürünlerin hangi sorun nedeniyle iade edildiğine dair resmi bir belge istenmiyor. Bu da eğer ihracatçı firma yanlış beyanda bulunursa bu durum pestisitli ürünlerin iç piyasaya girmesi konusunda Risk oluşturuyor. Budaya Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Avrupa Pestit Eylem Ağı ortaklaşa yürüttüğü Zehirsiz Sofralar Projesi ile pestitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve Türkiye'deki pestit kullanımı yani tarım zehirlerini azaltmayı hedefliyor. 100 Sivil Toplum Örgütü'nün oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı da başlattığı zehirsiz kampanya ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli, muhtemelen kanserojen olarak bilinen 13 pescit etken maddesinin öncelikle ve ivedilikle yasaklanmasını istiyor. Başlatılan imza kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın pescitler konusunda önlem alması ve doğa dostu tarım uygulamalarının yaygınlaşması talebine herkesin müdahil olabilmesi için imkan sunuyor. İmza kampanyasına change.org.taksim zehirsiz sofralar adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca zehirsiz sofralar projesi kapsamında hazırlanan zararları ve alternatif tarım yöntemlerini anlatan web sitesine de zehirsizsofralar.org adresinden ulaşılabilir. Kafkas Haber Ajansı'ndan Bedir Altunok'un haberine göre dünyada soyu tehlikede olan Kadife Ördek ne yazık ki artık Türkiye'de görülmez oldu. 2018 yılında Kadife Ördek bulmak için proje başlatan Kuzey Doğa Derneği, Yedi ilde 7 bin kilometreden fazla yol kat etti. WWF Türkiye'den de destek alan Kuzey Doğa Derneği 2018 yılında 42 günlük bir arazi çalışması yaptı. Bölgedeki sulak alanları tek tek gezdi dernek üyeleri ve Kadife Ördeği'yi ne yazık ki bulamadı. 2019 yılında Kadife Ördeği aramayı sürdüren dernek üyelerinin çabaları yine sonuçsuz kaldı. 2 yılda 7 ilde 7 bin kilometreden fazla yol kat ettiler. 16 göl ve sulak alanı incelediler. 152 kuş türünden 36 bin kuşu saydılar bu 16 gölde. Ne yazık ki tek bir Kadife ördeğe dahi rastlamadılar. Çok üzücü insanın aklına hemen yine iklim değişikliğini getiriyor Kadife Ördek için. Nitekim hala sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ayı görselleri paylaşılıyor. Oysa onların bu paylaşımlar sırasında çoktan kış uykusuna yatmış olmaları gerekiyordu. Peki ayılar neden uyumuyor? Kuzey Doğa Derneği bu yıl 3 ayıya uydu vericili tasma taktı. Derneğin başkanı Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çağın Hakkı Şekercioğlu şimdiye kadar çoktan inlerine girip uyumaları bizim de artık sinyal alamamamız gerekiyordu. Ancak üçü de halen aktif diyor. Şekercioğlu şu anda Kars'ta hava sıcaklığı 5-10 derece. Bu ayılar için daha fazla enerji ihtiyaç duyacağı bir sıcaklık değil. Ayrıca Türkiye'de vahşi depolama diye tuhaf bir uygulama var. Bu aslında doğaya çöp bırakma anlamına giriyor. Bu çöplüklerde ayılar, kurtlar bir yandan çöp yiyor bir yandan da vücutlarına çeşitli zehirleri alıyorlar. Ayılar zaten derin ve kesintisiz uyumaz. Normalde de arada bir kalkıp gezip beslenebilirler. Şimdi hiç uyumadan gezmeye ve beslenmeye devam ediyorlar diyor ve bu problemin sadece ayılar için değil birçok canlının yaşadığına dikkat çekerek iklim ve insanların yarattığı yeni koşulların yavan hayatını ciddi anlamda zorlamaya başladığının altını çizmiş doçent doktor Şekercioğlu. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin sektörel su ve atık su istatistiklerini açıkladı. Veriler Türkiye'de geçen yıl su kaynaklarından 17,5 milyar metreküp su alındığını gösteriyor. Doğrudan su kaynaklarından çekilen suyun %56,2'si denizlerden, genellikle termik santraller için kullanılıyor bu, %15,2'si barajlardan, %14'ü kuyulardan, %8,7'si diğer kaynaklardan, %3,9'u akarsulardan, %1,8'i ise göl ve göletlerden, %0,x yani binde ikisi ise diğer su kaynaklarından çekildi. 2020'de artık iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir yıl diliyoruz. Esen kalın, iyi yıllar. Gezegenin Geleceği